Evet sayın dinleyicilerim Allah'a davet salih amel özelliği e, ayetteki tebliğin usulü konusunda ilk çıkarımlardan birerleridir demeye çalışıyordum. Üçüncüsü yine ayette ifade edilen ben Müslümanlardanım demek bir teslimiyet ve bir kimlik bir aidiyet özelliğinin vurgulanması gerekiyor. Bundan hem çıkar gözetmemek hem de başka bir kimlik taşımamak gibi bir çıkarım rahatlıkla olabilmelidir. Allah'a teslimiyet yani İslam prensiplerini tavizsiz yaşamaya çalışmak, İslam kimliğinden başka bir kimlik ve aidiyetleri öne çıkarmamak, en azından karşımızdaki muhatabımıza tebliğ ettiğimiz özellikler içerisinde, herhangi bir kimlikle değil Müslüman kimliğiyle, kuşatıcı, kapsayıcı ve sadece tartışmasız Allah'a ait olduğu özellikleriyle bir İslam'ın temsilcisi, ona davet eden bir özellik ortaya çıkmalı. Yani şahsiyet sahibi olmalı ama İslam şahsiyeti içerisinde, Müslümanlardan olan bir ümmetin bireyi, bir karakteri özelliği taşımalı. Bunun yanında tabii ki ben Müslümanlardanım demek, Başka bir çıkarı gözetmemek e, özelliğindedir, dünyevi bir menfaate e, davet ve tebliği en küçük çapta irtibatlandırmadan dini, tebliği dünyaya e, menfaat aracı olarak, istismar konusu olarak e, kesinlikle e, düşünmemek, karşımızdakinin de aklına en küçük çapta getirtmemek gerekiyor. Evet bir insan bir cemaat mensubu olabilir, bir grubun üyesi olabilir ama tebliğ yaparken sadece Müslüman kimliğiyle, şahsiyetiyle ortaya çıkması lazım. Yine e, bunun yanında kötülüğü en güzel bir tavırla önlemeye çalışmak gerekiyor e, davet ve tebliğ usulü olarak. Karşımızdaki muhatabımız mümkün ki seviye olarak, kültür olarak, İslam gibi ...güzel bir dinin... ...tüm özelliklerine sahip olmayarak... ...hasta bir ruh yapısının... ...gereği olan... ...yanlışlıklar sergileyebilir. Hemen bizimle tartışmaya girebilir. Sözü değiştirmeye çalışabilir. Hatta sözü... ...kişileştirerek... ...bize cevap yetiştirmeye... ...nefsini temiz çıkartmaya... ...bizimle ağız dalaşına... ...girmeye çalışabilir. Onlar... Muhatabımız açısından çok görülmemeli. Zaten eksikleri var da ona tebliğ ediyoruz. Biz doktoruz. O bir hasta e, konumunda e, ona daha sevecen, daha müsamahakar, daha hoşgörülü, e, rencide etmekten uzak ve aynı zamanda da kötülüğü en güzel bir tavırla önlemeye çalışan inisiyatifi kendi elimizde bulunduran Olgun bir yapı arz etmeliyiz. Onun tuzaklarına düşmemeli, eğer onun seviyesi altlardaysa bizi çekmek istediği alt seviyelere düşmemeliyiz. Eğer bir kötülük sergiliyorsa karşımızdaki o kötülüğe hak ettiği tarzdan benzer bir kötülükle ya da daha üstten bir kötülükle yaklaşan kimse davetçi ve tebliğci olamaz. Kur'an ayetindeki ifade edilen, Tebliğ usulüne uymamış, Belki kaş yaparken göz çıkartmış olacaktır. Kur'an bunun için tebliğcilere, Kötülüğü güzel bir tavırla önleyin diyor. Güzel tavır, Sözümüzün, nasihatimizin, ısırıcı olmaması, Gönle hoş gelecek ifadeler, yaklaşımlar içermesi, Beden dilimizin, tavrımızın, edamızın, Yüz hatlarımızın jest ve mimiğin insana itici değil çekici hale gelmesi için karşımızdaki düşmanı bile yakın bir dosta dönüştürecek bir özellik ile yapılmasını ayetin devamında yine açıklama sadedinde Rabbimiz ifade ediyor. Düşmanı yakın bir dosta dönüştürme çabası olmalı davetçinin sözü ve tavrı deniyor. Bu nasıl yapılacaktır? E, düşman kendi yaptığının karşılığı olan benzer bir tavır ile karşılaşınca, tabii ki o dost olmaya başlamayacak, düşmanlık devam edecektir. Kendi içindeki problemlerin bir benzerini bizden de görmüş olacaktır. Kötülüğe kötülük, her kişinin karı. İşte davetçi, kötülüğe iyilik yapan er kişi olabilmeli de, Nefsini dizginleyebilmeli, sabredebilmeli, olgun bir yapı içerisinde bir düşman daha kazanmak, düşmanı daha büyük düşman yapmak değil, büyük bir düşmanı dost haline getirmeye çalışmalı. Kur'an öyle yapmıyor muydu? Kendisine düşmanlık yapan e, Mekkeli müşrikleri, bugün Kur'an'a muhatap olan, Kur'an'a, Nasılsa bir dostunun aracılığıyla vesaire merak saikiyle müracaat edene nasıl onun ruhunu kuşatacak onu mesrur edecek özellikleri seriyordu. Örnek olsun diye söylemiş olalım hatırlatmış olalım. Hazreti Ömer bir Kur'an ve bir peygamber düşmanıydı. Eline kılıcı alıp peygamberi öldürmeye gidiyordu. Aynı düşmanca bir tavırla onun karşısına çıksaydı. En azından Ömer kaybedilebilir veya Ömer eliyle güzel insanlar kaybedilebilirdi. Ama Kur'an ruhu galayaına getirecek, ruhun fıtrata uygun özelliklerini öne çıkartacak güzellikleriyle ona kapısını açtı. Ömer de kılıcını elinden atı verdi. Peygamberi dini öldürmeye giden Ömer dinle dirildi. Kur'an'la ihya olduğu, İşte insanı kendisine düşman olan insanı nasıl dost haline getirmeye çalışıyorsa, İslam tebliğci de bir insan kurtarmaya, düşmanın düşmanlığını artırmaya değil, onu dost yapabilecek, kendisiyle de barışık olabilecek, Rabb'ıyla kopan bağını yeniden ayarlayabilecek bir ustalıkla, ...olgunlukla insanlara ulaşabilmelidir. Yine e, ayetin devamı... ...sabırlı, hayırdan büyük pay sahibi... ...olmak... E, ...tebliğci için... ...ön plana çıkartılan özellik olarak... E, ...Fussilet Suresi'nde ifade ediliyordu. Davetçi her şeyden önce çok ama çok sabırlı olacak. Nefsine ne kadar... E, karşı tavır alınmış olursa olsun nefsi tahrik edilirse edilsin ortam ne kadar kışkırtıcı olursa olsun o sabretmesini bilecek hani insan kurtarmanın değişik bir yolu olan davet ve tebliğin farklı bir özelliği olan cihat e, ortamı içerisinde Hz. Ali'nin anlatılan e, hadisesini bilirsiniz. Kılıcı çekip düşmanını savaşta tam öldüreceği bir anda altında yatan düşmanı kafir yüzüne tükürüyor Hazreti Ali'nin. Hazreti Ali kellesini kesmek durumunda olduğu halde kılıcını bırakıveriyor. Diyor ki demin seni Allah için öldürmeye çalışıyordum. Şimdi ise sen benim nefsime hakaret ettin. Yüzüme tükürdün. Şimdi kılıcımı vurursam mümkün ki seni nefsim için öldürmüş olacağım. Halbuki ben Allah için öldürmenin dışında hiçbir öldürmeyi meşru göremem, adam kaybetmek olarak görürüm. Bu sözler altındaki kafirin ihya olmasına, dirilmesine, diriltilmesine yeti vermişti. Dolayısıyla biz kılıçla savaştığımız anda bile, Hala insanları kurtarmak için bir yol varsa mutlaka o yolu önceliklememiz nefsimiz için değil sadece ve sadece Allah için cihad ettiğimizi, Allah için davet ve tebliğ yaptığımızı, Allah için yaşadığımızı kendimize de muhatabımıza da ispat edebilecek bir sabırlı insan olmalıyız. İşte böyle olan insan aynı zamanda hayırdan büyük pay sahibidir. Ve sabırla birlikte başka... Hayırdan büyük payları da... Kuşanmalıdır. Nedir o hayırdan başka paylar? Ee, bazı özellikleri söylemiş olabiliriz. Diğer aklımıza gelecek... işte sevecenlik, fedakarlık... insanların kurtulmasını isteyen bir tavır... Onlara... Her şeyimizi vermeye hazır olan... Bir fedakarlık ruhu... Yüzümüzü asmadan... E, geniş bir e, müsamahakar özellikler ama Allah'ın müsaade ettiği ölçüleri aşmadan sınırı geçmeden Allah'tan daha fazla merhametli olmanın zulüm olduğunu bilen bir anlayış ile ona teslim olan bir özellik içerisinde. Yani diğer ayete geçmiş olursak Nakl Suresi 125. ayetin mesajına e, üslup yönüyle hikmet sahibi bir insan özelliğiyle Hayırdan pay almış, hayra insanları ulaştırmaya çağıran, daima hayrı söyleyen bir özellik ile ağzımızdan çıkan sözlerin de ağzımızdan çıkarken vücut dilimizin de hikmet özelliklerini tümüyle içerecek güzellikte olmasına gayret edeceğiz. Ve nasihat edeceğiz insanlara, güzel öğütle nasihat edeceğiz. Mev'ize-i hasene diyor Kur'an. Mev'ize-i hasene yani güzel mev'ize, güzel nasihat, güzel öğüt. Nasihat olmasına nasihat olacak ama bazı nasihatler vardır ki yılan diliyle dillendirilir. Bazı nasihatler vardır ki ürkütür insanları, kaçırtmaya çalışır. İnsanın direkt nefsine e, yönelir. O yüzden öğüdümüzün, nasihatimizin, mevizamızın en güzel bir şekilde hem dil olarak hem içerik olarak muhteva ve üslup özellikleriyle en güzel mahiyette olması lazım. Ve münakaşadan, mücadeleden, kavgadan, tartışmadan kaçan bir üslubu kullanmalıyız. Bütün bunlara rağmen muhatabımız... Kendi seviye veya seviyesizliği ile münakaşaya, kavgaya, tartışmaya mı geçti? O zaman onunla tabii ki altta kalarak izzet ve onuru, davet ettiğimiz dinin izzet ve onurunu, bir Müslüman olarak kendi izzet ve onurumuzu hiçe sayan bir misyoner tavrıyla e, hakaretlere göz yuman bir yaklaşım değil, o ...münakaşa ve mücadele ediyorsa... ...biz de... ...onun anlayacağı dili... ...kullanabiliriz... ...tabii ki bizimle münakaşa yapan insana... ...gerektiğinde... ...uygun görüyorsak biz de... ...aynı usulü kullanacağız... ...ama... ...Rabbımız burada yine bizi... ...belirli bir... E, ...sınırlamaya... ...belirli bir yönlendirmeye tabi tutarak... ...münakaşa ve mücadele edilecekse... En güzelini yapın diyor. Ve cadilhum billeti hiye sen Güzel olmanın, en güzel olmanın dışında mücadele değil. Ee, yani güzel, en güzel şekilde mücadele edemiyorsanız o zaman hiç mücadele etmeyeceksiniz. O davanızın güzelliğine de zarar getirir, gölge oluşturmuş olursunuz deniliyor. Kuran Kerim'de farklı diller, farklı ifadelerle, farklı ayetlerde sadece müminlere değil, kafirlere bile müminlerin güzel sözler söylemesi emredilir. Mesela bunlardan bir tanesi Bakara suresi 83. ayette Esta Uzbiyla ve Kulu Linahi Husna insanlara güzel sözler söyleyin denilir. Evet. Tabii güzel sözün Fussilet suresinin 33. ayetinde Allah'a davet eden söz ile muhtevasının doldurulması gerekiyor. Yoksa insanı Allah'tan uzaklaştıracak, şehvetine veya şeytanına yaklaştıracak şarkılar, şiirler, edebi sözler Kur'an ölçüsüne göre güzel söz değildir. Allah'tan uzaklaştıran hiçbir şeyin güzel kitabımızın güzel ölçüsüne göre... Güzel sıfatına sahip olması mümkün görülmemektedir. O yüzden insanlara tatlı dille, yumuşak ifadeyle konuşulması gerekiyor ki Cenab-ı Hak bunu yine davet ve tebliğ usulü olarak hem de Musa ve Harun aleyhisselam gibi iki peygamberi Firavun gibi azılı bir düşmana gönderirken bile ifade ediyordu. فَكُولَ لَهُ كَوْلًا لَيِّنَا لَا لَهُ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَحْشَىٰ diyordu. Yani yumuşak bir üslupla, yumuşak ve güzel bir ifade ile insanlara e, hitap edin, tebliğinizi, davetinizi o şekilde tatlı dille, güzel ve yumuşak bir üslupla söyleyin deniyordu. Taha suresi 44. ayet kerimede. Bu ilahi uyarı Firavun'u uyarmakla görevlendirilen iki peygambere yapılıyordu. aslı olan İslam'ı insana taşımaksa, insana ulaştırmaya çalışmaksa bu uğurda meşru olan her yöntem denenmeliydi. Bunların başında da meşru yöntemin başında da tatlı dil ve güler yüz geliyordu. İşte Hz. Musa ve Hz. Harun'a bu ilahi talimat verildiğinde Firavun tabii ki, Açıkça ve bilinçli bir şekilde İslam'a düşmanlığını ortaya koyan bir konumda değildi. Yani artık ona nasihat etmek de etmemek de fayda etmez denilen kalbi mühürlenmiş, İslam düşmanlığı perçinleşmiş bir boyutta gözükmüyordu. Henüz davete muhatap olacak bir cahil konumundaydı. İçinde bulunduğu küfür bir inatçı küfür. Yani küfrü inadi değildi, bir küfrü cehli idi. Cehaletten, bilmemekten, davetin kendisine ulaşmamaksından kaynaklanan bir küfür idi. O yüzden onun davet karşısındaki tavrı netleşip, küfründe direndikçe, söz konusu peygamberlerin de ona karşı takındıkları üslup, tabii ki doğal olarak değişecekti. Yani devamlı firavun gibi İslam düşmanlarına o eline kılıcı alıp Müslümanları ve İslam'ı, ...düşman olarak ilan ettiği halde hala yumuşak bir tavırla, misyoner edasıyla onlara anlatmak, Kur'an'ın emrettiği bir usul ve üslup kesinlikle değildir. Bu yanlış anlamaktır dini ve tebliği. İşte günümüzde Müslüman kardeşine bir doğruyu ileten, Müslüman olduğu e, zannedilen muhatabına bazı hataların yanlışlığını, bazı güzelliklerin faziletini anlatıp tebliğ ulaştırırken... Bu kardeşini uyaran bazı Müslümanların takındığı üslup Firavuna dahi takırılmayacak kadar nefret ettirici ve gaddarca olabiliyor bazen. O yüzden karşımızdaki insanlara dini zorlaştırmak yerine kolaylaştırmayı, nefret ettirmek yerine müjdelemeyi, sert, bıktırıcı, usandırıcı, itici bir söylem yerine cazip, yumuşak, güzel bir üslup kullanmayı Davet ve tebliğci mutlaka hem bilecek hem de uygulayabilecek bir olgunluğa sahip olacaktır. Yine Kur'an-ı Kerim davet ve tebliğ usulü olarak bize insanlara sözlerin en doğrusunu söyleyin diyordu. Ve kulu kavlen sedida hakkı ve doğruyu söyleyin. Ahsap suresi 70. ayet. Bu insanlara ulaştırdığımız mesajın hak olan Allah'ın, hak kitabı olan e, hükümlerinin ortaya koyduğu direkt hak olan özelliklerinin ortaya konulması şeklinde de ifade edilir. Göreceli doğrular değil, mutlak hak ve hakikate insanların davet edilmesi şeklinde de anlaşılabilir ama söz... Aynı zamanda doğru söz olarak da e, Arapçada sedid kelimesinin e, izahını görebiliriz. O yüzden biz davetçi olarak yalana ne davet usulünde ne de başka bir zaman davetçi kimliğiyle, Müslüman kimliğiyle en küçük çapta yalana prim vermeyeceğiz, hayatımızda, Yalana kapı açmayacağız ki karşımızdaki insanlar bizim söylediklerimizin mahza doğru olduğunu, bizim ağzımıza yalan yakışmayacağını bildiklerinden anlattığımız hakikatlerin de, okuduğumuz ayet ve hadislerin de doğruluğuna güvenmeleri, emin olmaları gereken bir e, özellik sergilememiz gerekiyor. Yani el emin olmak, mümin vasfımızın bir anlamı da olan, ...güvenilir olma özelliğimizi... ...karşımızdakine... ...tebliğin altyapısı olarak... ...hayatımız boyunca... ...sunabilmeliyiz. Evet... ...ağzımız doğruyu söylerken... ...işimiz... ...hayatımız, aile yapımız... ...insanlarla ilişkimiz... ...çarpık olmamalı. Yamuk ağacın gölgesi de yamuk olur denir. O yüzden... Yamuk bir insanın, insanın tebliği de yamuk olacak. O tebliğ konusunda her ne kadar gayret etse bile, haktan, hakikatten e, ayrılma ihtiyacı hissedecek. Ya da söz gelimi en güzel bir şekilde, en güzel mevizayı ile, en güzel hakikatleri kendisi layık olmadığı halde ezberleyip sunabilse, insanlara tiyatroci gibi tamamen inanmadan ama yalancı bir ağızla sunabilmiş olsa bunun adına zaten tebliğ denilmez ve bereketi de olmaz. Böyle sözlerin insanı etki altında bırakabilecek ihlaslı bir sözün neticesi olarak Allah'ın yardımına muhatap olunacak bir durum olmadığı için neticede sağlayamayacaktır. Tabi doğru söylemenin, hakkı söylemenin bedelleri de ona göre büyük olacaktır. Mümkün doğru söyleyen Radyoları bile kapatıyorlar. Doğru söyleyen insanı hele günümüzde dokuz köyden kovuyorlar. Doğru yazan insanların niceleri Hz. Yusuf'un imtihan edildiği medreselerde imtihan edildi. bedeli olacak. Hele eğri insanlar doğrudan nefret ettikleri için, başkalarını da eğriltmek için eğrilere dayanmak istediklerinden... Doğrulayıları kabul etmeyecekler. Bir sürü cezalar vermeye, dışlamaya çalışacaklar. Hatta bırakın doğru söyleyenleri, bazen batılı söylemenin bile bir bedeli var. Söz gelimi eğri insanların, batıl taraftarı insanların cehennemi göze alarak ya da göze almıyorlarsa oraya koşar adım giderek batılı savunmaları söz konusu. E, hakkı söylemenin e, bedeli olmasın mı? Biz neyin karşılığında cenneti isteyeceğiz ki? Neyin karşılığında Rabbimize kulluk yapıp onun yardımına muhatap olacağız ki? Söylediğimiz hakikat ne kadar büyük ve önemliyse bazen ödeyeceğimiz bedel de o oranda büyük olur. Çünkü karşılığında alacağımız mükafat da o oranda büyük olacaktır. Tarih boyunca tüm zalim yöneticilerin gazabını kendilerine, Hakkı ve doğruyu söyleyenler celbetmiş. Peygamberler başta olmak üzere tarih bunlarla dolu. Zaten o yüzden denilmiyor mu ki? Ebu Davud'un ve Nese'inin, Tirmizi'nin e, rivayet ettiği hadis-i şerifte, cihadın en büyüğü, en erdemlisi, zalim yöneticiye hakkı haykırmaktır. Biz zalim insanların da ihya olmasını, onların da cehennemden kurtulup cennete gitmelerini, insanlara ve kendilerine zulmetmemeleri dolayısıyla kendilerine de başkalarına da zararları dokunmamasını isteyen bir üslup ile ama doğrudan en küçük çapta taviz vermeyerek eğmeden bükmeden hakla batılı karıştırmadan biraz doğru biraz eğri değil tümüyle doğruyu söyleyebildiğimiz oranda tavizsiz olarak söyleyebilmeliyiz ama bilmeliyiz ki bir doğrunun söylenilmesi için çokça yöntemler vardır. Bununla ilgili Nisa suresi 5. ve 8. ayetlerde tekrar edilen ve kulu kavlen ma'rufa ifadesini hatırlayabiliriz. Yani münasip biçimde, ma'ruf özellikleri içerisinde sözlerinizi söyleyin. Özellikle tebliğciler konuşmalarını hale, muhataba, zamana ve ortama uygun şekilde münasip... ...tarzda söyleyebilmeliler. Maruf, iyi, güzel, münasip münasip anlamlarına, e, aynı zamanda Kur'an'ın ölçülerine uygun, e, Müslüman örfün e, özelliklerine uygun anlamlarına gelir. Bu ifade ayette e, ister karı koca ilişkileri bağlamında söylesin, ister genelleştirerek tüm insani ilişkilerdeki sözcüklerin seçiminden yere, zamana uygun en münasip, en faydalı olabilecek şekilde söylenilmesi kastedilsin. Maruf söz, bütün bunları içerebilecek özellikte olan sözdür. Yani asıl olan neticeye, Allah'ın rızasına ve insanları kurtarmaya e, bu hizmete uygun özellik taşımasıdır. Amaca ulaşmaya götürecek e, münasip tarzdır. Hakikat tektir, bir tanedir ama... Hakikati anlatmanın yolu ve yordamı, usulü bir değil, onlarcadır. Bir doğruyu söylemenin onlarca usulü, yönü ve yöntemi vardır. Ama bu usul ve yöntemin, biz e, karşımızdakinin nefsinin ya da kendi nefsimizin ölçülerine uygun olmasından önce, Rabbimizin ölçülerine uygun tarzda usul ve metot konusunda ancak, Meşru usullerin birini kullanarak yerine getirebilmeliyiz. Bazı insanların hadis diye naklettiği fakat hadis olmayan bir söz var. İnsanlara akıllarının alacağı şekilde konuşun diye. E, hadis olmasa da aslında bu söz bir gerçeğin ifadesidir. İnsanların anlamayacağı dille, anlamayacağı bir üslupla, anlamayacağı tarzda hitap etmek, e, bir bebekle, Edebi dille konuşmaya çalışmak demektir. Nasıl büyük insanlar çocukla konuşurken konuşma tarzlarını, seçtiği kelimeleri, hatta konuşma usul ve üsluplarını, tavırlarını, yüzlerini, çocuksu bir edaya büründürme zarureti hissederlerse, karşımızdaki çocuk akıllı muhataplarımıza İslam'ı tebliğ ederken de onların e, anlayacağı tarzda, onların kültürüne uygun, onların anlayışı ile... E, Onların anlayabileceği örnekler vererek gündeme getirmek dinin tavsiye ettiği usullerden bir tanesidir. Evet sadece söylediğimizin muhteva olarak doğru olması yetmez. Eğer sözümüzün hedefini bulmasını istiyorsak doğruyu doğru bir zaman ve doğru bir zeminde doğru bir üslupla doğru bir şekilde söylemek zorundayız. Evet her doğru her yerde söylenir mi tartışılır ama söyleyeceğimiz sözün mutlaka doğru olması ve üslup ve tarzın da doğru ölçülerinden taviz vermemesi gerekiyor. İşte ayette geçen maruf e, münasip tarzda, en uygun usulde e, konuşulmasıdır ki söz hem muhteva hem üslup hem şekil yönüyle hem beden diliyle dost doğru olmalı. Dost doğru insan inşa etmenin yolu olarak ve tebliğcinin de dost doğru bir tarz sergilemesi gerekiyor. Yine Nisa Suresi'nin 63. ayeti kerimesinde tebliğin bir değişik özelliği vurgulanır ve kullahum fi enfusihim kavlen beliga. Yani mal olarak ve onlara kendi konumları hakkında detaylıca konuş. Tesirli belîg söz söyle denilir. Ayette fi enfüsihim ifadesi var. Bu söylenecek sözün özbenliklerine, yani karşımızdaki insanın ruhuna, vicdanına etki edebilecek söz olmasına işaret ediliyor. Onun ruhuna etki etsin, canına, vicdanına hitap etsin, kalıcı olsun söz denilmek isteniyor. Yani dudaktan çıkan sözün varacağı yer, en fazla kulak kepçesidir. Bazen oraya kadar bile ulaşmaz, adam dinleme ihtiyacı hissetmez, dinler rolü e, takınır, e, nezaket olsun diye, e, yanından ayrılmamış olur sadece. Ama yürekten çıkan sözün, varıp duracağı yer, muhakkak muhatabın, karşımızdaki insanın gönlü olacaktır. Ayetin esas vurguladığı şeyse, bunun ötesinde, davet, davete muhatap olan insanın, ilgisini yine insana yani kendi gerçeğine çekmek. Fi enfusihim ifadesinden bunları da anlayabiliriz. Kendi gerçeğini görmeyen biri kendisiyle değil hep başkalarıyla, hep onlarla ilgilenir. Kendisini sürekli ilgi odağından uzak tutan kimse verilen hiçbir nasihati de üzerine almaz. Hiçbir davetin muhatabı yerine kendilerini koymaz. Dolayısıyla onlar öğüt almaz, söz dinlemez, hallerini düzeltmez. İşte onlar kör, sağır Dilsiz gibidirler. O yüzden vericilerini kapatan insana sen ne kadar güzel alıcı, vericilerle, pardon ee, sözü düzeltiyorum, alıcılarını kapatan bir insana sen ne güzel vericilerinle, ne kadar gür sesinle, ne kadar teknik donanımınla hitap edersen et, alıcısını kapatan bir kimseye hiçbir faydan olmayacaktır. Kendisini düzeltmek istemeyen insana ee, ne kadar uğraşılırsa uğraşılsın, o kalbini, gönlünü mühürlediği için, kapattığı için insandan etkilenmemeye gayret ediyorsa etkilenmeyecektir. Yani dinlemesini istemeyen kadar bir sağır düşünülemez. Tedavi olmak istemeyen bir hasta hiçbir doktor tarafından iyileştirilemez. O yüzden insanın bu kapattığı kapıları... Açacak şekilde beli, tesirli, etki edecek sözler bulunmalı ve insanı başka şeye davetten önce kendisine çağırmalıyız. Kendisine dönmesini istemeliyiz. Önce kendisine faydalı olmasını, kendisini kurtarmayı, inanıyorsa inandığı gibi yaşamayı, inanmıyorsa niye inanmadığı, inanmamanın dünyada ve ahirette getireceği problemleri, irdeleyebilmeliyiz. İşte bunlar zaten sözün tevhid eksenli e, ortaya çıkmasına da direkt sebep olacak hususlar e, olacaktır. Evet, Kur'an-ı Kerim sözlerin en güzelidir. Davetin de en güzel usulüyle e, insanlara ulaştırıldığı en güzel mesajı, en güzel yöntem e, ve üslup ile vurgulandığını gördüğümüz ilahi kitaptır. Kur'an'ı çokça okuyan, meal ve tefsirine çokça itina gösteren insanlar giderek Kur'an'ın üslubunu kendi üslupları olarak benimseyecekler. Kur'an talebesi olarak Kur'an onların hem anlatacağı, hem yaşayacağı, hem kendisine kabul ettireceği, hem toplumuna kabul ettirme gayreti, çabası, cehdi ve cihadı ...için donanımlara sahip kılacağı gibi, üslubunu da Kur'an yönlendirecektir. Yani gönül fatihi için Kur'an'ın usulü ve üslubu bulunmaz bir hazinedir. Kur'an'i davet üslubundan çıkaracağımız çokça hikmetler, çokça özellikler vardır. Kur'an'i davette söz gelimi, muhatabın ee, dikkati, ee, yersiz bilgilerle dağıtılmaz... Kuran anlatırken peygamberleri veya karşısındaki düşmanları tarihten e, efendim coğrafyadan e, hatta e, kendi isimlerinden peygamberlerin dışında e, kafirlerin kendi özel isimlerinden filan bahsetmez. Hakikat doğrudan ve mümkün olan en az kelimeyle muhataba ulaştırılır. Sadece o muhataba değil, kıyamete kadar bütün muhataplara ulaştırılsın diye. E, zaman, tarih, coğrafya gibi hususlar e, hemen hemen hiç yok gibidir Kur'an'ın e, usul ve üslubunda. Kur'an muhatabının dikkatini dağıtmamak için e, isimler, tarihler, mekanlar üzerinde durmadığı gibi somut olarak indiği dönemin müminlerinden e, de bahsetmez. Kur'an'da söz gelimi müminlerden sadece bir Zeyd din ismi vardır. E, kafirlerden bile ne Ebu Cehiller'in ee, ...ne diğerlerinin ismi vardır... ...Ebu Leheb ismi vardır... E, ...bildiğiniz gibi sadece... ...o da e, direkt bir... ...isim olmaktan öte... ...Kuran'ın verdiği bir lakaptır... Nemrut Firavun özel isim olmadığı gibi... ...Ebu Leheb de aslında... E, ...özel isim değil... ...Kuran'ın taktığı bir... E, e, ...takma attır... ...bir lakaptır, bir e, künyedir... ...çünkü... ...bizde karşımızdaki insanın nefsine... ...ya da onun direkt olarak... ...yücelttiği, tanrılaştırdığı putlarına hakaretler yağdırırsak, o putların atlarını gereksiz yere dillendirirsek, insanları ürkütürüz. E, ayrılmaya, ihtilafa, dikkatlerin dağılmasına, tartışma zeminine kaymaya sebep olabiliriz. Biz isim vermeden de karşımızdakinin e, şirk unsuruna giden özellikleri varsa onları... E, temizlemenin yolunu mutlaka bulabilmeliyiz. O yüzden Kur'an'dan alacağımız çokça e, hikmetler, çokça ilkeler vardır. Bunları Kur'an e, bize verecektir. Ramazan ayı aynı zamanda Kur'an ayıdır. Bu ayda indirilen Kur'an e, bize kendisini çağırmakta. Ölmeye yüz tutmuş e, ruhi, vicdani, ibadi yönlerimizin tekrar yenilenmeye, revizyona tabi tutulmasına, tövbelerle, gözyaşıyla, nafile ibadetlerle, bolca ikramlarla e, ve maddi özelliklerden imkan nispetinde sıyrılıp, açlığı midemizin, maddemizin, dünyamızın önemsiz olduğunu kavrayabileceğimiz şekilde yaşayarak, ruhumuzu daha çok doyurmaya, tatmin edip, gıdalandırmaya ayıracağımız, dolayısıyla Kur'an'ın hazinelerine bolca müracaat edeceğimiz fırsatlı günler olduğunu ifade etmiş olalım. Dolayısıyla Kur'an'a her an yeni bir eda ile taze taze şimdi iniyor anlayışıyla davetçi ve tebliğci daima müracaat etmeli ve ondan bağını, irtibatını koparmamalı hayat boyunca Kur'an talebeliğini meslek ve şiar edinmelidir. Yoksa davetçi tıkanıp kalacaktır, ilahi yardımdan da e, uzak olabilecektir, davet ettiği esaslar da e, mümkün ki, Kur'an'la direkt uyum içinde olmayabilecektir. Yine davet ve tebliğ usulü olarak insanlara, hayırlı ve faydalı şeyler söylemek gerekiyor. Tebliğ için bile olsa gereksiz sözler, Söylenmese de olabilecek ifadeler boş, e, gereksiz, e, mala yaniler olmamalıdır. Buhari'nin rivayet ettiği hadis-i şerifi hemen hepiniz bilirsiniz. Men ameene billahi ve'l-yaumil ahiri felyekul hayran evli yasmut. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa ya hayır söylesin veya konuşmasın, sussun. Hayır İyi, güzel, hak, doğru, meşru sözler demektir. İnsana dünya ve ahiret açısından birbirinden dünyayı ahireti koparmadan güzel, fayda, iyilik sağlayan konuşmalardır hayır. Dolayısıyla tebliğ için bile olsa gereksiz, lüzumsuz, boş, malayani sözlerin söylenmemesi bu sözler söylenince Tebliğden uzaklaştığımızın bilinmesi gerekecektir. Yine tebliğ usulü olarak aksi gerekmediği müddetçe sevindirici, müjdeleyici, cazip sözler söylemeliyiz. Az önce de değişik vesileyle söyledim. Ee, ne diyor hadis-i şerifte? يَسِّرُوا وَلَا تُعَصِّرُوا بَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا Yani kolaylaştırın, zorlaştırmayın, müjdeleyin, nefret ettirmeyin deniyor. Yine ayrı bir hadis-i şerifte tatlı bir söz, maruf bir söz bir sadakadır deniliyor. Hem emri bil maruf özelliğine giren hem de münasip uygun tarzda söylenmiş gönül alıcı bir sözün e, muhataba verilecek hususlardan infak özelliklerinden en güzellerinden biri olduğunu e, hadis-i şerifte bize öğretiyor. Evet yine muhatabın psikolojik durumuna uygun sözler söylemeliyiz. Geçen haftada bunun üzerinde kısmen durduğumu zannediyorum. Düğün evinde, e, eğlence gününde matemden, ölümden, e, acıklı şeylerden bahsetmek veya cenaze evinde neşeli fıkralar ya da e, böyle e, insanların hoşlanabileceğini düşündüğümüz e, tatlı sözlerden e, bahsetmek e, herhalde yakışık olmaz Muhteva güzel bile olsa e, konuma uygun olmalı. E, hangi e, konu için toplanıldıysa, e, insanların psikolojik yapısı neye uygunsa ona ait doğrular, ona ait güzellikler e, ortaya konulabilmelidir. Evet, dinin e, güzel söz, e, emri bil maruf, nehyanil münker. E, ...konusundaki usullerini anlatmaya devam ediyordum. İnsanlara yine aktualiteden, eski bilgilerinden yola çıkarak... ...güncelleştirilen örneklerle e, hitap edebilmek. Karşımızdaki insanın kültürü, e, ilgisi, mesleği, branşı... ...yaşadığı çevre, e, etnik e, özelliği... Ee, kültürel farklılıkları dikkate alınarak onlar e, İslam'ın e, karşı çıkmadığı hususlar olduğu müddetçe onlardan örnekler onlardan dayanaklar bularak e, mesajımızı e, verebilmek e, daha e, etkili olacak dinin tavsiyesine uygun olacaktır yine bıktırmaksızın tekrar etmek mesajı değişik vesilelerle benzer e, güzelliklerle insanlara iletmek, kıssa ve mesellerden, örnek ve temsillerden yararlanmak yine Kur'an'ın tavsiye ettiği davet usullerinden biridir. Din tekrara önem verir. İnsan tekrardan e, çokça etkilenir. Fıtratımız fiziksel e, özelliklerimiz e, gözümüzün kulaklarımızın burun deliklerimizin ellerimizin ayaklarımızın tümüyle e, vücudumuzu dikey olarak ortaya bölmüşler bölseler Aynen tıpatıp eşit olduğunu Dolayısıyla sağ tarafımızla sol tarafımızın e, tümüyle tekrarı olduğunu bunun da ne kadar büyük bir ahenk ve uyum olduğunu e, değerlendiri verelim O yüzden Kur'an-ı Kerim e, bazen Temel hakikatleri değişik surelerde hatta bazen aynı surede değişik ifadelerle tekrar tekrar gündeme getirir. Çünkü insanın unutmaya meyyal yönü vardır. Tekrarların da tebliğin e, gerçek manada yer etmesi için e, özellikleri vardır. Hele Allahu Ekber gibi Allah'ın en büyük olduğu La ilahe illallah gibi tevhidin ifadesi, Allah'tan başka ilahın, tanrının olmadığı, hakim gücün olmadığı, günümüzde bir Müslüman açısından ne kadar tekrar edilme ihtiyacı vardır. Namaz kılan bir Müslüman olarak bile, Allahu Ekber sesini, sözünü, anlamını, günde iki yüz civarında namaz öncesinden başlayarak, namaz sonrasını da katarak, yüzlerce defa tekrar ediyorsak, hele namaz kılmayan insanların, bu sözlere ne kadar ihtiyacı vardır? O söylemiyorsa onlara biz e, bir yol bulup duyurabilmeli. İster ezanla ister ezanın içerdiği mesaj ile ister onlarla ilişki kurduğumuz e, yöntemleri kullanarak kişileri sadece Allah'ın en büyük olduğuna başka ilahlardan koparıp sadece tek ilah olan Allah'a kulluk yapmasına ısrarla tekrar tekrar e, vesilelerden yararlanarak davetimizi mesajımızı sunacağız gereksiz tartışmalardan nefis meselesi yapılmaktan e, kişinin onurunu rencide etmekten de kaçırmaya gayret edeceğiz muhteva ve üslup güzelliğine e, e, ulaşmaya e, mutlaka çalışacağız söz vardır ki savaşı keser söz vardır ki Başı kestirir, söz ola kese savaşı, söz ola kestüre başı, söz ola ağılı yani zehirli aşı, bal ile yağ ede bir söz demiş bir söz ustası. O yüzden sözün özü Allah'a davettir. Allah'a davetin dışındaki sözlerin hesabı gerçekten zor verilecektir. Kendimize, çevremize, ailemize, eşimize, dostumuza, Verebileceğimiz şeylerin en güzeli Allah dostluğudur, Allah rızasıdır. Kim Allah dostluğuna sahip, o neden mahrum? Kim Allah'tan mahrum, o neye sahip? Davet ve tebliğ usulü hakkında e, sözlerimi burada toplamaya çalışıyorum. Önümüzdeki hafta başka bir konu e, aciliyet kazanmaz ise, kendi nefsimizi emri bil maruf ile unutmamak, başkalarına sunduğumuz e, hayrı, iyiliği kendi nefsimize de sunmak, söylediklerimizi, bildiklerimizi başkalarına anlatmaktan önce yaşamak için, beden diliyle tebliğ etmek için öncelikle kendimize düşen görevleri yani kendi nefsimize hitap edebilmeyi, kendimizin bildiğimiz doğruları yaşamamızı kendi nefsimizi unutmamamız gerektiğini kavram olarak işlemeye çalışacağım. Allah hepimize hakkı hak bilen, hakka tabi olan, her türlü batılı çirkinliğiyle, batıl yapısıyla tanıyan ve batıldan sakınan, konuştuğunda hayrı konuşan, yaşayınca hayrı yaşayan, başka insanlara ve kendi nefsine hakkı ve sabrı tavsiye eden insanlardan eylesin, Hepimizi Ramazan gibi bir öğretmen, Ramazan gibi bir doktor, Ramazan gibi bir vaiz, Ramazan gibi hastalıkları güzelliklere dönüştüren bir imkandan yararlanma azmi gayreti cehdi versin. Hayırlarla kalın, güzelliklerle kalın, Allah'a emanet olun sevgili dinleyicilerim. Kur'an kavramları. Hazırlayan ve sunan Ahmet Kalkan. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Şimdi reklamlar. Erpa Esenler mağazası açıldı. Erpa mağazalarında yemek odaları, yatak odaları, oturma grupları, bazalar, kaçırılmaz %10 indirim fırsatı ve üstelik 12 ay taksitle hiç peşi inatsız hemen teslim. Erpa 0212 531 0. Şifalı bitkilerde bilimin ve güvenin ulaştığı son nokta. Erbaliz Şifalı Bitkiler Telefon 0212-234-2660 234-2660 Pangaltı Şişli Erpa Esenler Mağazası açıldı. Erpa mağazalarında modern çağın yeniliklerini yansıtan üstün teknolojik özelliklere sahip Ariston kombiler ekibayı boyunca 125 milyon taksitle. Erpa 0212-531-00-00 Muhterem Özel FM radyosu dinleyicileri ve tüm Müslümanlar. Ali Küçük Hoca Efendi'nin beklenen tefsiri Besairül Kur'an çıktı. Akıcı üslubuyla her kesimin anlayabileceği bir tarzda kaleme alınan bu tefsir bir telefonla adresinize teslim edilir. Özel FM pazarlama. Telefon 0216-611-0123-611-0124. Erpa Esenler mağazası açıldı. Erpa mağazalarında yatak odaları 100 milyon, oturma grupları 65 milyon, bazalar 18 milyon taksitle. Üstelik hiç peşinatsız hemen teslim. Erpa 0212 531 0. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça asla iyiliğe eremezsiniz. Her ne harcarsanız şüphesiz Allah onu hakkıyla bilir. Ali İmran 92. Hayır çarşısına davet. Özel efemin katkılarıyla daha fazla insan, daha fazla hizmet hedefiyle çıktığımız bu hayırlı yolda bizimle beraber olmaya var mısınız? Ramazan ayında yapacağımız kermesimize her türlü katkılarınız için irtibat telefon 0212 281 9353 0212 325 79 37 0542 323 0956 0535 862 94 46 Artık gönül rahatlığıyla et yiyebilirsiniz. Etlerimiz yerli ve güvenilir olup İslami usullere uygun olarak hazırlanmaktadır. Profesyonel katromuzda ve şok fiyatlarımızda hak et... İster 1 kilo, ister bir ton prensibiyle alışveriş yapabileceğiniz mağazamız Fatih Macar Kardeşler Caddesi'nde. Hak et. Et bizim işimiz. Telefon 0212 635 2952. 635 2952. Eminaylar Metal'den inşaatçılar, sanayiciler, müteahhitler ve mobilyacılara davet. Sanayi boruları, profil ve saç grupları, 12 mm'ye kadar kesim, büküm ve silindir işleri, çelik konstrüksiyon, çatı uygulamaları ve çelikle ilgili tüm işlerinizin imalat ve montajında hesaplı, güvenilir ve öncü isim Emineliler'e gelin, farkı görün. Emineliler Metal Sanayi. Telefon 0216-365-9893-3. Adres Modoko Sanayi sitesi yanı yukarı tutuldu. Çalışma hayatında nasıl başarılı olacaksınız? Kendinizdeki yetenekleri nasıl kullanacaksınız? Planlarınızı uygulamaya nasıl geçireceksiniz? İçinizdeki korkuları nasıl gideceksiniz? Bilgilerinizi nasıl prefiye aktaracaksınız? Bütün bu yetenek, performans ve beceriler için sizi lider yetiştirme programına davet ediyoruz. Deha Danışmanlık 0216 461 9945 Kilo problemi olanlar bu reklama dikkat. Hava ve su geçirmez ithal kumaştan üretilen sauna eşofmanlarla zayıflamak artık çok ama çok basit. Vücut ısısını içeride tutup terlemenizi kolaylaştıran sauna eşofman deri gözeneklerini açıp toksinleri dışarı atarak daima zinde kalmanızı sağlar. Bu harika eşofmanlar bir telefonla adresinize teslim edilir. Siparişleriniz için Özel efem pazarlama 0216 611 01 0216 611 01 İmam Hatip lisesini okuyan ve Arapça öğrenmek isteyen bayanlar için radyomuzun seminer salonunda Bayan Hoca Nezaretinde Arapça kursumuz devam ediyor katılmak isteyenlerin Ekim ayı sonuna kadar radyomuza müracaat etmeleri gerekmektedir. İlgilenenler için müracaat telefonları 0216 611 0123 0216 611 0124. bereket kapınız açıldı. Albaraka Türk istikrarlı büyümesini Merther şubesiyle sürdürüyor. Yeni şubemizde sizlere hizmet vermekten mutluluk duyacağız. Adres Fatih Caddesi numara 30 Merter İstanbul Al Çünkü gülümsemeyi hak ettiniz Şifalı bitkilerde doğru tercihiniz Herbalist Şifalı Bitkiler Telefon 0212 234 2660 234 2660 Banka Şişli. Reklamları dinlediniz Özel bir frekans özel bir radyo 103.2 özel efendim can dostumuz Esas sor bana Sevdamız aynı sevda Kavgamız aynı kavga Bulutların ötesinden Esas sor bana Esas sor bana Bilgi ver Özel bir frekans, özel bir radyo. 103.2 Özel Efem, Can dostumuz. var yollar, taşları yollarıştım susuz günleri de dolaştım vardım ravza ulaştım sana geldim ya Muhammed vardım ravza ulaştım sana